Ben de Bu bu Allah kabul eylesin. Şikayetinden Amin biz bir makam burası birçok zatların velilerin dermişlerin kıymetli insanların zikir için toplandığı bir yer. Ne zikirler yapılmış, ne hat müşerimizle okunmuş. Alâvet-i tazimlerin tarifi, burada dinleyenmiş. Yani 40 kavlola oruç tutuyorlar. İftihalıkları her bir biraz daha azaltılar, azaltılar artık dayanımda çakar kalmıyor. Nefsi zorlamak için. Bizim Efendi Hazretleri de kuruşsuzlar. Müsaade istediği merak çok şey, Bu beraber merak, riyağın da bırak. Ali Efendi Hazretleri sana hüzum etmez buydu yani. Sen zaten yetişmesin veya numara icatı yok diye. Şahit etmeyin. ...birçok velilerin, hemen kabillerinin, tekkelerinin yanında... ...Azıl'da, Hüseyin'de de var, İsmail Akademilerin de var, Kursa'da, her Çinahane. Ni niye oralara girmişler? Hatta ben niye kuru karmışlar, yeri gibi karmışlarla, yeri gibi ne girmişler? Hava almamışlar, güneş görmemişler. Bu adamlar değil miydi? Yani bunlar çok akıllıydı. Akılların üstünlüğünde dolayı Mevla'ya vasıl olmak için böyle yollar çeşitli teşkil ettiler. Bunlar meşhurdur. Tane ekramlarında bu şekil vardır. Bara faniye tedirte de o var. Ruhbanlığı onlara Yani eski ümmette e, İsa-ı Selam ümmetinde icap ettiler. Bence hali? Biz onlara onu farz etmedik. Tarikatı da budur derdik. Yani tarikatı biz farz etmedik onlara. Fakat onlar icap ettiler ne demek? Biz <gülüyor> onlara ilham ettik bazı velilerine, onlar da bunu tesis ettiler. Yol olarak tertip ettiler. Var mı bunların ulusunda yetişişi hakkı? Var. Bu dilimle abri ve sallallahu sallallahu aleyhi ona delil olarak, ben seninle sünnetini haçer ete. Kim güzel bir sünnet çıkarırsa, yani güzel bir çığır açarsa, yani, Kur'an'a gelip sana üzgünün, Allah'a tutmak edilir. Allah'a çok şükredir. Yani, hiçbir şeye çok demez, Zikre çok da, çok namaz kılın çok oruç tutul çok harcak iman yok, Kur'an çok çokluğu istenen bir tek emir var, zikirdir. Ama her yerde böyle geçer ve zerrelerin var, kendiye var, öylelerde var. Allah çok zikteden kilter, çok zikteden namıtlar. Yani sıfat sırası ile geçtiği yerde bile çok çok rahat tercih edilir. Dolayısıyla bunu sana sahip verilmemiş, çok. E bunu da işte en azından dert vermiş. Naksimeşar'da beş bin. Beş bin, bir saat içerik. Ne okunur? Aziz Anadolu Hazretleri Kardeşler Safavşar'ın Beş bin kevin, kaç dakika da okunmalı? Bir saat, bir çeyre. Bu ne tekabül Bin tanesi, on beş dakikada tekabül eder. bin tanesi, on dakikada tekabül Bundan aşağı olursak hızlı olur hızlı olursa tarihinde tecrübe de bozulur. Tarih tecrübe de bozulunca manevi tarafında getireceği teyislerde kaçın. Çünkü ders kağıtlarında ne yazar? Tecrübe de olacak. Kardeş var. ya daha... Ağzını açacaksın böyle. L'ye yapmayacaksın. L'de girme elbette O başka elbette ilah var olur. Allah'ın bilerek hem kâdın olur. L olur. ...imlazlarımı yaparlar. Leyla inerler. La, la Adam da kendine sokacak böyle. Sokacağımı i̇şte da yapar. Mustafa Aferin. Yavuz... Mevcut, tabiyle bir elini falan Böyle ne? La. Şu Ya o zaman biz ...gözümüzü açamıyoruz. Ağzımızda açamıyoruz. Yerimizden açamıyoruz. niye uyuyorsun oğlum, Uyuyarak da zikretlendirir sanırım. ya. Bunların bir sayı konmamış. Ama çok. Çok kime göre çok. Kimine göre beş Çok kime göre elli bin çok. öyle adamlar elli bin cikredi. Hacı Tanrıza Tevhan'ın fesallahu Ne yapardı? Her gece sabah napalığına çıkmadan mescide elli bin kelime-i kelime. Hacı da, da, da, bir bu de, bir değil gecelik 50 bin e bir de bu şimdi dediğimde söylediğimde böyle dakikaya oluruz. 5 binden 1 saat içerik. ne olur bu? He? E nasıl olur? Gece var mı böyle? Bazı kere gece olur mu Yani yazın şöyle gece olmaz mı? Ne anladın şimdi bundan? Ha ona derler tayyiz zamanı. Ne dedim tayyiz zaman? O tecrüt okur. Fakat zaman geçmez. Zaman geçmez. Kerimini beş dakikada okun, bu ayrı bir şey. Sen o makamda değilsin, sen senin adını aşma yaparsasın. Lâhî O da tabi bir vah demen, Mevlân'ın bir hat eksik edersin. İnsan öyle bir anlık Çok üzerine durdu için. İllâvâh, onda metutabili orada. İllâvâh. Sen de Hı -hı. Ahmet Efendi, sana sen Ahmet Efendi. Sarısana der, evet niye işi konuşursun der? Ya yani ne kadar ince işler ya. Dünya işlerinde bu kadar ince gidenler bazı işlerinde efendim hiç ihtimal ciddi et yok. Siz bunlardan değilsiniz inşallah olmayın olmazsınız. Bunlara dikkat edin ettiğim. Şimdi buraya 5000 koymuşlar en azı günde 500 kaybederse anlıyken 5 bin. Bu da nedir? Alıştırma programı onun temrindir. Çünkü 5 binken olmaz. Karbin kuştumun evet rağmetten motoru çalıştırıp anlattı. Motor motor duruyor derdi. Yani adam karbi motor gibi. Bu çok çalışırsa yeni araba alıyorsun. Açılana kadar kaç kilometrede de sonra açılır? Bilmiyorum ki arabalar öyle 5 km olarak Epey gidersin de açılmaz. Pahalı. Epey. <gülüyor> Şu an 1000 yani kilometre arzu mata motoru. Bu kalp olacağı. Kalbınızı zikre çalışacak, zikirle neyine yararacak, olacak ondan sonra ha bu hale gelince asık kahve ağız olan, mevla ile muhabbet söyle konuşan olan, yemekle yer, yatan, eşiyle deği, eden bir leşi, çok çocuğuyla da şakalaşıyor, güler konuşur ama kalbi Mevla'nız için hiç Taksa kendi neyi alıştırıyor? O bunun alıştırmasıdır. Yoksa onun sayısının da yükselmesi çok iyi değil. Bu o motorunu çalıştırdıktan sonra onun kendi kendine gülmesini sağlamak. Yani bir daha tezkire nizim yok. Tezkir yani, tartılatmaya nizim yok. Hatta Meryemlerden geldiği şeyi tartılatmaya çalışsa, en ürbet konuda İmarram Bana Hazretleri, filan billahı tarif ederken, hatta valla da gitti, yok oldu, bitti, fani oldu, falan. Bu manası değil, buyuruyor? Bu manası şöyle anlayın. Neden? Her önüne giden kendisini tedaviyle zannetmesin diye. Oraya bir tarif koymuş. Yani adalet diyelim ona. Tarih edilecek diye bir şey değil. Adalet nedir diyor? Bu adam diyor, bin sene ömrü oldu. Bin sene ömrü oldu. Ve bu da tamam tarzında. Allah-u gayri bir şeyler ona hatırlatılmaya kalkışılsa, yani kalbine yer kalbinde Efendim, e, Diğer düşüncelere ağır gelecek şekilde, o konunun ağır basması için ona zorlama yapırsa, ''Ağabey, annen öldü, kardeşim oldu, elin battı, yiydi, yani, yiydi. Yani. <gülüyor> ne kadar önemli olay da biz yani merdine namazı mı terk edip, farktan kaçar gideriz.'' Böyle bir haber duyduğumuz zaman. Çok önemli bir konu ama zorla bastırılsa, bastırılsa, düşün bunu. Düşünlerken hiç yani, düşünmeyle demek değil fakat o düşüncenin zikri durdurulması manasını karşılıyor. Onu bir, bir de test etmekten. Yok sevgiyallah. İlk konuşmuyoruz. Böyle bir şey yok yani. Ler'e geldi bir tek kere ki Allah'ın verdiği bir şey, bin sene ömrü hatırlama yakın bile olmaz. Ler'e kadar değil. bu yakın olmaz. Ler'e Düşünemez diyor. Ya, bu nasıl bir senedim, nasıl bir makam ya? Yani? <gülüyor> Mevladan bir şey. Bize de aynı şey, Mevla'yı hatırlatmak için batıya burada dolanırsa, bin sene de ömrümüz olsa, devamlı evladen konuşursa, Mevla'nın mahveti ve zikrinin bizim kalbin kapladığı, yani diğer her şeyi bastıracak şekilde kapladığı belki bir dönem olmamıştır. Bilmiyorum ben on seneler sonra mükeller saysak yani ki kırk sene olmuş burada, benim aklımda geçen. Belki de o hale hiç gelememiştir. Yani tadamamışsın, saniyesi tadamamışsın yani. Ne mahvümlü zikir ya, ne mahvümlü? Zikir nedir? <gülüyor> Hakikaten zikir bilenleye mahvoldu, Şekilsizdir. Dil ona ağırsaldı. Çünkü ilk derslerde dil yok ya böyle. Lisan alettir. Onun için şart ilk, dilsizlikle demecek mi? Dilsiz adam mı? Ne yaparsın? Zikrin yeri kafedir. Haddi varmak demek. Ki. Evet biliyorsun. O zaman nasıl zikir yapacağız? O dilara diyor beni diyor ben zikir yapmıyorum diyor. Nasıl zikir yapıyorsun efendim affetsen. Şöyle yap diyorsun, böyle yap diyorsun diyor. Nasıl zikir yapayım ya? Zikir diyor unuttuna unutulmadı hatırlatmak gerektir. Ben unuttum mu diyor abi? Ya Rabbi mı diyor. O yüzden ondan öyle ne olur var diyor. Oce şafiyat gelir onlara. Esasde şafiyatları değil. De. Etmişi, izahı vardı. Geldi. Ayet ve izahı izah var Tesir gelir. Adil bilmenle o gün de yapıyor Allah ve her zaman, et e, kuralların aynısıydı. diye zikrettir diyelim, şaşırır diyor. Hatta zikredenlerin çok artar diyor. Şimdi buradan Allah'ımdan diyor ya, ya zikredenin günahı mı evet, unutuyor. Unuttukça atılmıyor. Bunların günahı artar. Yani bizim dinleyen kendilerin üzülüyor bu. günahı E şimdi bunu <gülüyor> anlamayanlar işte bu tasavvufunlar diye de savunuşuyor. Şey Tevbe estağfurullah. Tasavvuf eğlenirdi. Ya ben size kalmayacak kadar aklım yok ki sen. Esasen zikir yaptın da dememekten. Çünkü ben şaşarım diyor Rabbimi zikrettim diye. Hayır. Hiç ben unuttumdum ki unuttuğumu zikredeyim. O halde unutmayıncadan zikretemiz yok. O mu? Çünkü kalbe mahallet istila etmiş. İstila etmişlerinden oradan başkasına yer yok. Anılık sevmeyecek mi? Çocuğun sevmeyecek mi? Acımayacak mı? vesaire vesai. Bunlar var. Ama bunlar zikre manik şeyler. İmam-ı Anadolu Ahmetleri, İmam-ı Rahman Ahmetleri'nin oğlu, harika tahminyeleri, yani Mücevkiliye, İmam-ı Rahman ismi var. Masumiye diye de ismi var. İmam-ı Masum'dan da ismi var. İmam-ı çok büyük. 70 bin veri yetiştirmiş, 70 bin adamı. Allah da yani manevi bir yolda itibaren bin kişiyi Allah-u Teala'ya yani mahfif dediği doğru. Ona dedi ki efendim efendim sizin Allah-u Teala'ya itibarenınız nasıldır? Buyurdu ki devamlı akan mağden. Bu mağden bir şehir içine yırmak var gibi gide gidebirti kalikola falan. Onu ne diyor? Mağden bir mağden var ya dağlarından Şelale gibi. İslüman, ya akış, ya da kıra Devamlı akar gibi. Zaten ırmaktan temsil eden? Devamlılığı temsil eden. Hani Ganser'e derdi bu. Çıktığı yer bitmedi, gittiği yer dolmalı. Ne iştir bu yani? Bu akış meselesinde bir dengelebilen. Efendim... Onun için Osmanlı, Daim-i Füdari, Kâtesi, Allah'a sallallahu vaka, mahmuliyeti eseri var. Ruh'un bir anda gördüm tabii. O eseri de arıyorum. Bütün vahidemiz parladım. Yatması var. O eserleri diyor Devamlı artan ırmakların yanında durduğum zaman ırmakların zikrini duyarladım. Dırmakların zikri neymiş? Ya daim. Ya daim, ya daim, ya daim. Yani siz durma öyle dediğini durmayabilirsiniz. Hiç olmaz. Ya hiç mi yapayım ya? ya Ölmekların gelirinde durar Çünkü neyi temsil Hiç kesin demesin devamlılığı. da biz bir şeyimiz. Toplam da bu bizim daha inmiş, da kaç binden bir şey değil Yani ay mı ay, ay, ay, ay mı evet. Bizim merhaba nişbetimiz, nişbet intikafla bağlantılı demek. Niye mesela devamlı acar Peki. Olur mu? yaprak, toprak, çel çöp düşer mi düşmez mi? Düşer. Bu ne demek istediğim? Bizim teklatümümüze bazı şeyler gelir, geçer. Ama o düşen yavraklar, çerçövler, ırmağı, akışın durdurur mu? Durdurmaz. Durdurmazsa düşmemiş hükmündedir evladım. Anladınız ne demek? Evli Allah'ın kalbine de evladan kaydettiği düşünceler gelir mi? Gelir ama o anda Mebla'yı hatırlamasını bağlantıyı keser mi? Kesmez. O halde düşmemiş demek. Çok zikredin bu demek. Yani ne onu zikredin demek mesela sen bu. Onun için uzun kurmuşlar bir beş gün olsun. Ama Aziz Amel Hazretleri gibi zatlar. Aynı bir şey. Onun şeydi Kadim Nurmaz Amel Hazretleri. O da İsmet Topa derganda yatıyor. Onun da bir, bir gecelik girdi. 70 bin jetleyelim. 70 bin jetleyelim okumadan sabah havada çıkma. Biz oturup 2 gün sabah olmadık açıyoruz 70 bin jetleyelim. Ya yani ona böyle otomatik bağlanmış, kar çalışıyor, motor çalışıyor, her şey çalışıyor. Kar yardım ederse otomatik delil delil deli ayet üzereye. Bu, bu adam bana bir abi anası oldu. Yani ben de ya adam, biz adam mesleklerindenim ben bunu. Saklı peşe çıkarıyor. Kendim de şimdi alır telefonum. Tam kendim yapabilirim. Kendimle bir hallederim aslında. Ama akıbet dakikada ki normal okursun, okurum, takip etmemiş olmam. Rastladım yani. Bana bunu niye rastlattılar? Bu kitapta yazılanları Kur'an'a zanned. Bak sana bin yedi olan mübareklere devamlı oluyor. Diye rastlattılar bana Ben de Kur'ancı bir adam değilim. Çok farklı bir mantık için. Yani hakikaten bu oldu yani. Ben basmadım. Vakit geçmiyor. Ama öbür türlü de 5 gün ben 2 saatinde zor okuyorum. Yani Şansım olarak uğma şekli mi? Ağır okuyorum ya. Sen öyle okutemiyorum sana. Ama bu var yani. Ucaklarda var. var. 700'de Kur'an okuyorlar. Bir dakikadan aşağıda bir misai olmaz. Yoksa kıranlıkla kalem getirilmekten bozulur. Oradan da günah girersin. Allah muhafız edin. Evet. Onu da hesap iki kere yedi, on 140 yüz kırk 140 sayfede. Neydi? 140 kırk En az zahire konuşuyor. Öbürünü zaten bir saat bir çeyrekten bir saat bir çeyrekten aşağıdan dersi yapan yanlış yapar. bu yorumlarda. Yani zaten de adının kendi sözü bu. E şimdi bunlar birbirine eklediği zaman o da böyle bir yanlış yapmayacağı da böyle dediğiyle amel ettiğine göre değil mi? O da en çok amel ettiğine olmaktır söz dediğini. Hesaba var arka kazanında gece başlıyor. Yaşayım, bakamam. Gece işte daha böyle orucun açıldığı bu vakitte. E arka kazanından sonra ilgisirelim yani evvabi saatini. Oradan tutalım bir saat. Şimdi bile tutsak geceler bayağı uzun. Şimdi bile tutsak yani on saat bir aşağı böyle. Bunun tabii atılmanın yatsısı var. Biz burada uyumayı çıktık, atlet bozmayı çıktık. Onun için zaten mübarekler çok yemedikleri için çok atlet bozma ihtiyacı Böyle bir şey yok dediğim gibi affedersin hala da bekçilik yaptım da, onunla çok iyi vardı. Adam ne anlatıyormuştu? Hacı Zahmet'in Hazretleri'nin kalitesi sabah artık o yanıta o zaman eski adam vardı, böyle oturuyordu onunla bu mahallelinde yanında birisi artık peki nasıl geçer biri? Şimdi dedi, feran yaygara olacaksın. Ondan da dinliyorlar şimdi ne diyor bu şimdi? Bir dedi kudru keseceksin, soyacaksın, sormaz, içini boşaltacaksın. Ondan sonra içini pilavla oturuncaksın, ondan sonra da efendim ateş yapacaksın. o ondan sonra bunu çevireceksin, işte olur mu efendim kızartacaksın ne yediyorum ama öyle de bir yaygı söylüyor işte orda da bir sürü var, suyunda içtiğimi hemen az veriyorsun, bir daha çıkıyorsun falan falan dinle dedi dedi mübarek, <gülüyor> dedi böyle dedi, sen de dedi helametçiliğine, aman merak etmeyi mısın dedi, <gülüyor> <gülüyor> ama hakikaten helametçiliğine, ne yapacaksın bunu da sınıyor, bunu da onlar da zaten öyle bir sorucu. Ama yine de hesap etsen bak saat geçmiyor. Her gece bir gezin değil. Onun yazı var, var. Yazın bu üç dört saat daha düşüyor. Değil mi? İftar, dokusa e, çeyrek kala, akşam olan saat var. Çeyrek kala akşam Arada, da fark var memleketimizde. Meclisler münasim etiyle. Halbuki o bu nasıl işe kadar? Ama yapıyorlar. Şeyh halen yollahmet değil. Yetmiş bin gelmeyi 700 Kuran. Yoksa salah baladı yani. yok. Biz bilen adamlar burada ya. Ama ne buna da rezil durumdayız. Allah biz istiğfar etmeyelim. Ama şehirlerimiz çok büyük, çok büyük yok yani bizde olan bir zatlar değil. Celil dediği gibi Araman Şairi. Olaika işte çok Bak bu kadar meclisler kuruluyor, toplanıyor ki o kendi atalarını bahsediyorlar. Şimdi diyeyim ki bak, anasını öyle atmak şöyle, biz de iftar edeceğimiz kimsene ne <gülüyor> istediklerimiz, soğan ağızdan bulmamızda neyimiz de iftar ederiz, soyumuzda, soğukumuzda ne var? Ya, olsa ne olur? Allah'ın ne ne diyelim, ha ah, kral olsa, Allah'ın sapacı olsun. Ama bizim böyle <gülüyor> müşterimiz var. Benim atalarım bunlar diyor. Bunların misdivası getir diyor. Toplantılarda bir araya geldiğimiz zaman atış alın diyor bakalım. Nerede Nakşi'yi büyük terviydi zatla? ''Mahzenet Nakşi benliğine si'il acav'u'' Nakşiler manevi yoldaki inişlerini, seyir sürüklerini, ne kadar bir tergâh da var. bu eski beytler İmam-ı Hak Mazetleri'ne takip ediyoruz. Bu İmam-ı Arapçası da zaten onun kelamı. Beytlerin asası fasadır. Bunlar Muharrettir, Arapça'ya çevrilmiş. Eşo yerdi bu mufsiyin el-harb kahveye götürüler gizli gizli neden nakşet hareketinde ses yok sandayım o gruplar sofada nazilete yanındaki odalar karısının haberi olan annesi de odalar bir oda hala var ama teyzecak vakit görecek onun için çay ile oturduk görecek yoksa karısı bile göstermez gider o grubula çekilir kenara oturur çay ile ne derler ya Gizlilik esas, esasen gizlilik esası, esasen gizlilik esası da şimdi canlı yayınlara başladık yani. Aday iyi bir şeyler değil, tersini yaparken tat bir şerifler kurmak, yayına, neşre uygun şeyler değil. Tarikat bir şeye gizlilik ister. Laşet Arif'in esası gizlilik de. Ruslar, yavrular, 70 sene işgal ettiler, her şeyi bitirdik zannediler. Bir de Basul'un ilan edildiği Türkiye Cumhuriyetlerine, bir de Basul'a, aa o tarafı şerifler evlerden mağaradan çıkıyorlar. 60 tane aldım, bir ağaçın bir kovuğunda yetişmiş ağacın içinde gizli. Seyyid Fahmet Ali Parti Hazretleri de, rahmetulları dedi. Gitti oradan ziyaret edildi dayı. Cumhuriyetle. Bizler de belki de evvel gitti oğlum. Yahu dedi bir ağaç göstergiler bana. 60 talebe var diyor. Böyle çok geniş bir ağaç. Eski 500-600 sene bir çınar. İçinde oyulmuş. 60 ağaç yetişmiş orada. Rus nerede yapacak onu ya? Rus içi içi uydudan bakıyor buydu da ağaçın içini görmüyoruz ki, giden yoklular, bunlar bitti ya. Bir de bitti dediğin anda, bir de bakarsın işte, bu kadar. Ne gizli yapamıyor mu? Ne yapacaklar mı? Hala. E, Doğu Türk öyle. Allah nazardan Allah çinke olsun, zulmüller halâsız. Ha, ne sakallar beyan sakallar. Ne bu ne, var ne yapacaklar mı? Şimdi Naksimdar gizli usurda var. Bağa çağırıyor. Onun için de ne yapıyor? Sesi duymuyor, gelmiyor. Karşı şaka da yok. Rahmetli Göktaş... Süleyman Efendi ilk talibat dersi aldım diyor. Alaaddin Efendi ne o zaman talibat baba çağırken? Kaç derse o İşte gizlilik esaslı evladım. Şöyle dedi böyle, bize böyle talibat yaptılar. Tabii bizim efendinin vasıtasıyla onları, Efendi babayı tanımış. Yahu dedi, gidiyorum eve, namazı kuruyorsun. Hanımlarım bastırıyor falan. Ben de bu talibat dersi aldım. Söylemiyorum, ders almışım. O zaman da... Gerçekten aldığım falan? korkarlar adamdan yani. Zannediyorlar ki dişlili teşkilatı bir olduğu kadar. E, adı da şey, elliler, ellili 50 yıllar. E, bir şey de demiyorum diyor arabada komşuya der, birine der. Gece bakıyorum diyor, işte teheccüdü buluyorum. Hadi abi ne namazım şimdi, beş vakitin dışında namaz da bilmezler. Hadi teheccüd namazım, neyse olağın diyor. nasıl diyorum. Olağın nasıl oturuyorum dersi. Derslere boynum düşüyor kadar yani uyumakta olmasa da insanların boynunu büküyor kadar bir şeyler ya oradan bir uyanıyor diyor, ara ara diyor diyor. ya boynum kırılmı kopacak oradan, gel yaktan... ...dikelim of Korktuk Ya tamam tamam sen şey yapma, ben biraz daha uyuyayım Anlamıyor da diyor dersi maddinden birisi bir birisi artırıyor, ikisi uyanıyor, Allah Allah, delir mi sen ya? <gülüyor> Namak bitti, tamam sabah da olmadı. E ne duyuyorsun onu, oyunu koptu diyorum sana ya. Ya gelsene ya, yapsana. Ben onu görüyorsun. Ya onu ne, ne gerçekten kalıptan görüyorsun? Yani ona da belli etmiyor ha! Tarikatta gizlilikten bahsediyor. Esen Naksin tarikanın huyu budur. Şerahat açıktır. Tarikan maskeydi. Biz şerahatın sohbetlerini açıktır. Tarikatın özel hallerini, şeylerini, efendim, insan kendi arasında anlayanla evliyle görüştürdü. Ehl-i umi anlamda konuşuruzsa işte, da zarar verir alan malımız eser. Bu işi bilmeyen intikam olmayan mümkün diyor. Mümkün derken e, şerati intikâr edeni kastetmiyor, şerati intikâr eden zaten ya bu, gibi ya O mümkün den kastım şerati intikâr eden, meşâri intikâr eden, ehl eden. Onlar kast oturma mümkün yeme mi sancı? Pasalısız olamaz herkalâci. Yani bu yolu reddeden insanlar diyor muhabbet etme. Müftül şeyh kaçar diyor. Bir pas alırsın, her galati senin pasını silemez diyor. Hakikaten hakikisi. Allah araya geldi Hazreti Katbesullah sallallahu aleyhi öyle buyurdu. Seneler deyici böyle çekilsen. Demin dedikse çekilen. E, riyazat. Açızın vukurun ibadet ta nur olsun. Oradan sonra da çıksan dışarı giderken sopakta bir fasık sana bir merhaba dese. Fasık diyor bak dikkat et, cahil dedi. Sen ne diyorsun Gonca Efendi? Fasıp çima çaba. Fasıp var mısın? Ve şeytan yok derdi akşam var mısın? Ben sana ne diyeceğimi Fasıp? Sakın şu adam Fasıp dedim. Ama kaideyi söylüyorum. Beş namaz yüzde bin beş yüz Fasıp. Yüzde bin beş yüz Fasıp. ve toplayın bir daha da alim Fasıp değil demez. Zahirli ânelerde parçalıyor. Zaten şahaneci de değil, hiçbir şerastlarmış bu mahkemede. 5 e vakit kılma. 5 vakit kılma kaç? 5 vakit nalız kılma olanı çarşıda, pazarda, mümdeyette kaç? O Dışarı çıkıp da derdim. bir fasık, bu tabii sadece o manada değil. Büyük günahı bir yapan, küçük günahı devamı yapanlara da fasılın bir tane değil. Budur. Buna bakarsan sakal zıraşı haram. E haram devam etmekten nereye gidiyor vesaire vesaire. Burada iki tane uç namazsızlıkla sakalsızlık arasında bir, bir uçukluk da var ama ben size iki, iki ucunu göstereyim oradan izin olur diye söylüyorum. <gülüyor> Haramları bazlıyorum. Çünkü haram işleyen de devamlı isterse askı olur. Bir kere isterse terbi eder başkanı. Devam eden bazlı olur. Bir de haramı alenen işleyen yani. mücahirli olursa, açık işlerse udaklı da var. Bak diyor sen diyor efendim yıllar yılı nur olsan heyrinden bereketinden havada uçanır olsan kanat takıp takmadan dışarı çıksan çarşıda pazarda bir pasif sana merhaba dese öyle bir pislik ondan sana sıçrar ki evladım yıllar yılı bir daha çileye girersin tebileye şimdi seni nasıl anladın bunu? ben seni nasıl anladığınızı söyleyeyim ya memlekette çok tansıf var. Biz onun için ama tansıflardan uzak duran teyzemizi koruyalım. Siz böyle mi anladınız? He? Halbuki ben onu anladık Ben nasıl anlıyorum? Ya böyle mumarın insanlar var memlekette Allah dostlar var. Hakikaten ben görüyorum, tanıyorum Allah'a. Benden bir kat tak var, gelip yamanın önüne önleme çıkmayın. benden bir pişti kat var Ondan sonra da Allah 40 sen etmek yani tasavvufun ruhu da var. Tasavvufun ruhu da hemen bay baye fasıklar var dedi. Sağına sonda bakma, kendine bak. Hemen fasık dedi, ona bakıyor Allah. Sen niye ona bakıyorsun? Kendini niye ona üstüne görüyorsun? Belki ben, ben varsın da adamak istiyorsun, satabacak konumdayım diye niye nesini hasmetmiyorsun, kırmiyorsun, geçmiyorsun da? Efendimiz aleyhisselam böyle mi gördü? Böyle mi? Gördük? Bazıda en ağırını söyler ama aşağı indiği zaman herkesten daha iyi kalmaz. Öyle mi? Evet. Ama maalesef şimdi bizde o hal var mı? Yok. Benim sakal bir tutam, on iki yarım tutam ona hava atmaz. O benden aşağı. Ömrü bir parmak ondan daha uzun. Sarı ona göre. Ha kez ha. Ne diyor? Hayal ettiğini diyor. E bunu mu kastediyormuş? Bence ben onun bir mazereti var. Benim bilmediğim bir şey var. O için ben ona haram iştiriyorum diye bakmayayım. Allah ilaat etsin diyeyim, Allah nasip etsin. Benim kibirden de haramlarım vardır. O bir haram iştiri de ki ben üç haram iştiriyorum. Kıybetle durdu, iftira vesaireten. Hasetten, kibirden, kurudan, ucuktan, bende de ne ben marazlar vardır. Onun için kendini ondan aşağıya göndereceğim. Esas tasavvuru verdiği, vereceği, kaza verileceği muhaniyet bu. Yani. Tevap, tevap, tevap! Zikri kazanırken bu, Mevla'yı görmekte. Mevla'yı görürsen, milletin ayrılığını görürsün. Mevla'yı hatırlamaktan her şeyi unutacaksın. Her şeyi unutacaksın. Ama nedir? Kocaysan bahsedersin. Ders okutursun. Dersde de helal aramı söylersin. Ama aşağı indiğin zaman milletin ne yapmasın? Efendim hava atmazsın, cekas atmazsın. Ne olacak? Kendini herkesten araştırmıyorsun. Allah-u Teala bu dostlar hürmetine bize ölmeden evvel bu zevkten, mutlattan, ma'l-i ve kullar, Allah'a bilme, Allah bilme meselesi. bu bilene de Ârif diyorlar. Ârif, Ârif çok var, Ârif çok az. Onun için mezar taşlarında bile yazan yani. El-Müfti'ye, el-Gazi, el, müftiyye, el, gazi, el, alif, el şey falan filan bu çok ama el-Aibu Billahi Teala dediğin zaman o mezar taşında dur. Herkesin de arkasında alif filan yazmıyorlar. Bakarsanız da çok taşında alif yazmıyor. Alim yazıyor, Geres yazıyor, Kazı e, Kuzat yazıyor, Kazasker yazıyor, ahis. Kim ki bundan alif bir hak olmalı, tarif bir kaldı bulmalı. Bunun da mektebi, medresesi, dünya, dünyada hakkını bilmeyen emreti Allah'ı bilemeyecekler. Burada bilgin buldum da bu, alif. ''Arvan bahşettin gelden takşinaz, her ki alif nis nef ve cinsinaz.'' Efendimiz'e sonra buldu, pende haklarla aldı. Alifler ne demek ki abi? Haksinaz. Haksinaz demek, bütün ünsiyeti memlâdir. Hep mevlasıyla beraber. Hiç. Herkes bıraksın onu. Mevla'yı uzunmuş. Hiç yanına insan istemez. O gelsin istemez. Bu çıksın ihtimal. Selam vermese, Konu açmasan. Başkı rızayı etmesin. Mahvete girmese. Bir şey sormasa, Beni meşgul etmese, Emriye olan hali bu. Biz de bir bakın. Kasmetlenen. Bakayım bana uğrayacak mı? Nedire'de de bunu köşelere oturtmak, böyle açtığım öyle. Fakat böyle, i̇şte, bana o rica yapmak bana bir selam verecektim. Böyle görmeden geçse böyle bile yaparmış. Şşşş! <gülüyor> ya <gülüyor> niye kaçmıyorsun? O duruma bir şey okur, bir dersliği yap, bir şey yap. Bir ağrım sana, iki saatlik gir, musibet. Senin dolu işin var, ağızdaki kazanacak. Seni sürüp oturanın ilmi, her şey duyuyor. Ölüm geldi kapına. Biz ne yapıyız ya? Aile olacak. Neden aile olacak? Aileler olabilir. ki? Haksız olurlar. İnsanlardan, vaşet duyalar, ürpetsi duyalar, merdiveler beraber kaldıkların her zaman yalnız kalmaktan korkuyor. ya. Ha, onlar beraber kaldıklar zaman çok mutlu olurlar. Ki sana da çok güzel bir talep min nasi min alamati iflası. İnsanlarla üslüet kurmak iflas ettiğinin alametleri onunla konuşayım, onunla konuşayım, mahvet açayım, yani boşkan mıyım, yalnızkan mıyım, felâ... Bu his, sen Allah kanına manen iflas ettiğinin en büyük alametidir. Ne istiyorsun Bizim icazetlerimizde, Efendimiz Hazretlerimizin icazetinde... Ne diyor ki? minel ihbani'' ''Arkadaşlarını azalt'' Ha bile o ekstrem o minel ihbani değil, o başka dinde kardeşlerinizi çoğaldırın, o cami cephalatını artırın, ömre cephalatını artırın, tarafa dilini artırın, tabi davet yok. Davet deneceği değilse, kovarım sizi duyurduğun adetlerden sonra. Kardeş Allah, bizdeki iş masfiydi, olman gelir, o aynı şey, teşvik var, davet yok Davet büyüksü bütün bir şey. yani din kardeşlerinizi çoğaldın, onu mu anlarsın he? Feiydan Rabbiniz hayalınızın, kerelinin destekleyin, imhat-ı muhabbet olduğundan kıyamet değil, pehikvalim. Hani senin şey Müslümanlar iyi bilinlerse, camide, cemaat, haçta, umrede, temelkede, tekkede görürlerse, yarın ahiretler nasıl bilirsiniz? Al, ve ule, şahitler bitileceğini soranlarsa, o Müslümanlarla bunu iyi yerlerde gördük, iyi yollarda arkadaş olduk, iyi biliriz derlerse, Mevla o kurulundan teke tek muamele görürken ona der ki, ben seninle onu Esasen sen cehennemi hap ettin. Ama ben hayalıyım, keremliyim. Bu kadar adam sana hüznüzdan etmiş, şimdi utanıyorum. Nereden utanır ama istihya, bizim gibi utanma, utanma muamelesi yapar derler. Yani ne demek? Harçak şey, neden yüzü mü kızaracak? Ha, şey, mü var? Öyle bir renk mi var? Harçak. Şey. O zaman ne demek utanma muamelesi yapar? Yani nasıl utanma, boştanma amelesi yaparak bir konuyu açmaz? Ben de senin rezilliklerini açmayacağım. Hayal ediyorum ki, bu Müslümanlar seni iyi bildiler. Musalladalar iyi bildiler, şahitlik verdiler. Buraya da geldik başlayınca şahitli olmalı. Şimdi sen cehenniyetimsin ama, kardeşlerinin arasında kuluna azap etmekten Allah utanır. O için hadi git cennete. Bu da benim lütfü keremim olsun. Buyurun. O manada kardeşleri çoğalttı. Medresede talebeyi çoğalttı. namaz kılanların sayısı çoğalttı. Şakal bana kanları çoğaldır. Bunlar emrinin vardır, kalbinin konulardır. Ama ökar gibi bir ihlan, yiyip içip mahvet ettiği özel arkadaşların azal, çok adal, çok adal. Feyyden yani böyle zor icazet namutları söylüyor, çoğunluk icazetleri O da ki, tanıyanları çoğalsın, sevenleri çoğalsın, görme bedenleri çoğalsın, e belabanı çoğaldır, belavanı çoğaldır. Zara ne yazı nedir? İzâh-ı müzâhdîk edin. İzâh-ı hûmrîk edin. İzâh-ı vâhdîk edin. Örâs-ı mâli. Ev-gâb-ı Yani senin sermayenin başı, ilk sermayenin, tek sermaye nedir? Vaktin olur. Evliya ne Bu zamanlar içerisinde olabilirsin. Ulemalar ne olacaksın? Bu zamanlar içerisinde olabilirsin. Yani maddi mâniyeyi ne istiyorsa insan bunu batin de temin edebilir. Peki o zaman senin bahsermani nedir? Paran değildir. Çünkü para vakti almıyor. Vakit parayı alıyor buluyor. O zaman sen ne kadar arkadaşı azaltırsan, mahvediyi ne kadar mükemmel gelin oduyu azaltmış olursun. Yani günahları azaltmış olursun. En azından maden azaltmış olursun. Çünkü huzuli konuşuyorlar. Genel anlamda huzuli konuşmasak. Ben de Avrupa Efendilerle konuşuyorum. Hazreti telefonda iki saat konuşuyorlar. Telefonda iki saat konuşuyorlar. Çünkü neden? O kitaptan, bu kitaptan, o meseleden, bu meselede iki saat, üç saat nasıl geçtiğini ben anlamıyorum. Abi böyle konuşacağım acıktım da gelsin sabah gecede elimden pas geçer. bir mesele. Allah yolunda kazan. Ya ancak aleyh ve bağleye biler beyim. Daha yeni gördüm ya memesi kazeten. Elbette fizik problemlerken, severken ailemlerin bahsiyi yapmış bu var. Senem şu etmiş düşür. Kendinden gerisini. Semerkand'e gelen, orada yaşayan olduğu öğren ve orada bir hadis tercih vermiş, bahsetmiş bütün alimleri almış. Orada ne hadis verdi, ne yaptı, aklım zorundan hadis tercihliyorum. Bizim itikântımızı yazan zaten Ömerleç'e bahsetti. Onun kitabı. Daha orada tam değil, birkaç kitabı araştırıyorum. İki yüz alimdeki başka bir yerde başka bir yerde tam basmamışlar. Orada hepsini rivadetten söylüyorum. Ben şuradan duydum, o şuradan duydum, ben şunun yazısını da görmüyorum. Hepsi seni isim veriyorum yukarıdan. Tamam, yine gördüm ki ilimden, yani şerar gibi bir gazetediyorum, din ilmi gazetediyorum. Teşkü, hadis, kurgü, hak, aykırı, soğuk, usulü fıkkı. Yani usulü fıkkı tamamı daha iyidir. Çünkü o dini ilimlerdendir. Bu ilimlerle uğraş, bunu tabi, sanz tarif de buna yardımcıdır. Sanz tarifin kuralara çıkamıyorsun. O da o hükümde elini diyor büyükler. Osmanlı, o da yüzükle daha mı? Fuzur, insan tarif de çok vakit zayi Adam, kıran takımları yok. Yahu, bir nazar bulmadım adamın arkasından. Söyledin nereli? Büyük de bizat. Ama arkadaşlar, Kur'an'dan mı Tevrat'tan mı, İnci'den mi ben Yani Arapça mı, İbranice mi, Suriyanice mi? Ben anlayamam. E kardeşim, lütfusun bir şey. Sadrı bütün Bütün Mecidler'in ismetliğine kadar. Bir elime yarayacağız diye de Var ya Allah Allah. Değil mi? Elim kurban. Buluyormuş şey. İngilizce biri düşmüş hafızada, fel fel fel fel fel fel Allah'a ne demiş sana? Ulan İngilizce öğreneceği de biz mi öğreneceğiz? Sadece İngilizce öğretmedin bir İngiliz Ama mesele o değil bu. E şimdi sen da yutacağına bir evdeme geliyor musun da? Umarım ilaç ya. Yani yok bir şey yok. Bir de ehef ehef, ehef, ehef, ehef, ehef, ehef, ehef, ehef, ehef, ehef, ehef, ehef, ehef, ehef, ehef, ehef, ise bir talebe davrandı gazete biçerilla. Ee, Allah yolunda bir cihada gitti. Bir mesele bir daha çok önemli bilin. Bir dakika. Öbürüne bak. Taif'e Yahudilerden sahip almış. İslam'ı fethetmek vazife gelmiş. Tam nedeni neden geldiği cihada geri bile önemi yok. Çok var şeyti olmuş bu bar. Bir gaza neyse Allah yolunda bir gaza. Bu ne demek? ne kadar vesüledir bir şey. Zor bir şey. Maddi manevi düzbetli bir şey. Rismi ki. Bir, şey. bir gaza neyse İlimde bir mevzu orada arıyor ya, bir mevzu! E düşünmeycem, bazen bir gündem, yüz mesele, iki yüz mesele öpüyorsun. Onun için. Vazife yok, iş yok. Ne buyuruyor ben sevdiklerim, duyamayacağım. Sahip vakitlerini, vazifelerini taksim eder. Değilse sahip olmaz, sevim olur. Yani değişik olarak da olur. Vaktimiz hiç yok ya! Yani bir de bak Mevla'ya konuşma meselesidir. Dört kere örtü olsa sıralı iman etmezsen sol ulaşırsın diyor. Allah'tan tarikatların bereketi, mürsif bereketi yok, kısalanmış, kolaylaşmış. Hakkıyla vazifelerini yaparsan bazısı birinci, ikinci derste bile beraber toplabilen vardır. Birinci, ikinci, bazısı da ilk birinci derste hiçbir şey olamayan vardır beni gibi. Onlara sen örnek alma, şu İbn-i olmaz, sen kötü örnekler niye örnek yapıyorsun? bu adam efendinin yanında 30 sene yanında 7 yaşından beri hala adam olamamış Ne için işler yapıyor bunu bana değer, diyebilirsin haklısın ama burada şunun da benim yanımda kaldım ki sana ona bak demedim sen efendi hazretine bak olanlara bak adesa adesa ne bak gecede defene, 700 sekmede 700 kural kurmalar sabah çıkmayanlara bak sen numara niye ona bakıyorsunuz böyle kalıyorsun Al, bu yol mutlaka çıkar Hele bu lakşi var, o beyci okuyalım işte. Bu lakşi ile gidiş altında ne kadar güzel yapmış? Yani seyri sürüyor. Yemşûle edir Kafileyi götürüyorlar. Şimdi Efendi Hazretleri ne kafileyi götürüyorlar? Kimi rahirete gönderdi, kim? Manevi yolu seyri sürüyor bir gittiriyor. Bizim haberimiz yok neler olduğunu Gizli gizli kafileyi götürüyorlar onlar. Nereye? Haram. Halemden baksak, nasıl ki zahiri kafileler Kabe'ye asıl olmak de, Bizim de buradaki kâbemiz nedir? Ulaşacağımız kâbe Mevla-i Hak rızasıdır. Kabe'nin hakikati Mevla'ımızın rızasıdır. Buna ulaşılacak. İşte onlar gizli gizli hara veriyorlar. Yani bu meseleler neler? Gizliliğin tedbirini ne? Eğer ki bir kafile, biraz başka katikattan olduğu gibi tat, gür, çat, çum, ses falan olursa, çok gürültü koparsa hırsızları davet eden, kafile Mekke'ye girene kadar soyulur. Yolda kaç gelen, efendim, uğrar, kasparan, e, ondan sonra Mekke'ye kadar yatak gidemez. Yolda çünkü lavakası biterse, parası biterse, suyu biterse, soyulursa Mekke'ye varamıyor ki. Çok tehlikeli yok, kaç ay? Ne için gidecek çölde? Onun için gizlilik esas halini gizleyeceksin, bir şeyden anlar, şu değil kendine manevi atabildi adam bir şaha şey katılabilir miyiz, kesin sorulabilir miyiz? Şey. Kendi kalağını, bende ben şu var, bende o, şunu yapıyorum bunu Ya ders yaptığını bile gizliyor valla adamı. Ders yaparken görüm diyorum sana ya. Gidip, karşısında önüne ders yapıyor adamı, ya. gidiyorum. Görünmüyor, ne diyorlar gizlilik bu ya, kadar. Gizli gözünü sen de bakarsın. Bunlar nasıl tarikat ya, Hiç ve his gelmiyor. Niye? Sallanmıyormuşlar. Şimdi gövür türlü onlar bir kaside patlatıyor, bunlar bir salmandılarken o ne tarihin artık ya peyzeler uçuyor ya kardeşin bu böyle salma salma salma da bir salma mı? Mesajdan bazılarda salma salma ne var diyor? Rabi salmasa Rabi ne Biz ettiğimiz ne diyor? Ne yapıyor? Ne zaman ettiğimiz ne? Cehennem Birkaç kişi canan çıktı. Cüneyt vadada da ne dedi evladın ve tera cibâle ve yi temûrûn ve Sen ne Sen dağları diyor, yerlerinde donup durgun görüsün. Halbuki dağlar bulut gibi gidiyor evladın. Yani bizim içimizde ne de fırtık olarak manevi hale? Ama illâ ki ben dağ buluyorum, biz efendim dal gibi ilgileriz olana mı ne böyle, böyle, böyle Dünyayı bulur, oraya bulur, sağdım, Hiçbir ne manevi ne zahiri, hiç bir hal onunla yapmaz değiştiremez yani. Bu istikrar et başkaları, istikrar başkaları şey Yanıyoruz yan bina da, yan bir patlıyor çadırlar o zaman şey gel. Şimdi çadır malzemesi bilmiyorsun şimdi biraz daha basit. Ya yanıyoruz, yan bir tükte geliyor, bir tük patlıyor, 20-30 çadır günden önce yanışıyor. Orada patlıyor, yan bir bütün yerler kaçtı. Evet, hadi bunu var. Biraz mıydı oda, garbine geliyor. Biraz hadi. Hmm. E hadi hadi kaçalım bir şey getir. Yapacağız, yapacağız, yapacağız. Ya efendi, sudan uzun diyor. Birkaç adamda, salamamızda, biri dev Adam bir ev, adamda o da bırak, çek Biz de yanından yanından geliyoruz, geliyoruz. Hadi yani. <gülüyor> ya bunu <gülüyor> ya var. Gün ölüyün getir. Ya ölüyün adam alışık bir şarkıyı kaçıyorlar, gelsin var böyle bir bulun diyor ya ben bir yol diyor ya mis falan bulun ya 5-10 barda geldi bizim çadırın dibine geldi tüpler patlıyor çünkü tüpler var ya bir kaç gün binada kaldığı için bile ocak pişiriyor hani sıcakta mı? yeme tüpler o tüpe geliyor yani tüpe gelince dolun çadırda alıyor tüp bir anda alıyor arkadaş bu abdestini aynen aldı abdest sütlüsünü kıldı tatladı korbalık yanımıza dibimize geldi ya ma, şey, çünkü o da yani belki mahim oluyor, bir şey olmayacak bu çabaları belki ama işte o sünde tepki var, işte tepkiler. Hadi çıkalım, getir falan mesela. Çıktık diyoruz. Ama işte belli olmadı. Bizdeki telaş, bizdeki panik, bizde yakın olmadığımız, şüphesiz dinamik olmadığımız, tevekkül olmadığımız, teslimiyet olmadığımız hareketlerimiz bunu gösteriyor. Kılık kıyametimiz veya gibi ama hareketlerimiz tehlikeli bir hareket değil. Yazık, yazık. Bu kadar eme, yazık. Ama dostlar növbetine zayi olmayız inşallah. Çünkü Şan Aşkın Hazretleri'nin duası kabul oldu. Esmerimizde marimvayn yusuru elbette. Ya Rabbi senden, nazlıydı, çok niyazlıydı, senden bir yol istiyorum, o yol mutlaka ulaştırsın. Hiç kimseyi yolda bırakmasın. Mutlaka ulaştırsın. Yani bu sözün kuvvetinden biz de mahrum olmayız diye biliyorum, yoksa haberimizden de... Tüziyyü üsavüsel uhm halevacî sohbetü, Ankara'yı sohbiyyü uyanış dedel kerabî. Nakşid'in büyüklerinin özellikleri nedir diyor, onların sohbetleri yani Kur'an tekrar geliyor. Çünkü zahiren bir diktelik çok az nasip oluyor. Hele mümkün olmamaya başladı, Evet yedirde çok nasip oldu ama şimdi on on beş yüz senedir birçok insan Efendimiz Hazreti'nin yanında bir kere oturamamış. Demek ki o sohbet iki türlüdür. Bir beden birlikleriydir. İki ruh birlikleriydir. Beden birliklerinin Çok bereketi vardır tabii ki sahabelerin ona borçludur sahabeliğinin. Ama esas beraberlik kalbin ruhun beraberliğidir. Yani harutadır. Şimdi naşin yüzlerinde öyle bir hal var ki diyor kalplerinde gelecek bütün evlam beslese ne kadar sıkıntı bunaltılarsa diyor onlar o evliya Allah ile bir beraber olursalar zahirenden ziyade kalpten birlikteliği sağlar sağlar rahatlayıp kurabilseler hiçbir şey kalplerinde bezkeşe bakmaz. Ne kadar bunalısam olmaz. Efendi Hazretleri konuşur, mahkemeye gideriz rahatlatır olurum. Bir yere gideriz rahatlatır olurum. Ne sıkıntılı işlerdir, izin alır, dua isterken rahatlatır o der. E çünkü kendinle ne kastetmiyor ki? Meşalıklı sözünü kastetiyor. Çünkü sana ne özür Doğru bildiğini senden nasıl gizlesin yani? Kendimle alakalı bir şey diyor. Yanlış anlamadım daha, sen nasıl atacaksın? O senin alttan mütahitiyse ve varlılık gazolun ta'nen bi'imsef'en davaltü cahetev min'e feşik deyir. Bir tane kısa akıllı, cahil biri ki bu çok büyük alimde bir deriz olabilir. Çıkartan aşiği ve şahitini tasavvuf edini onları tehdit ederse, ver onların sahalarını diyor, bütün pis kelimelerden tercih edelim. Bunun elinin belirlerinden birisi söylüyorum. El yabda ufdâlevim hidâni silsirete. İdek ya üstün dünyasıyım. Bir hilekar kimki bütün dünyanın aslanlarının bağlandığı bir zincirin halkalarının hiç koparan diyor. Onun için docent olmuş, profesör olmuş, ilahiyat olmuş, şuradan da dekan olmuş, hiç bir de şey alaka Bunlar kalkıyor, vermiye Allah beğenmezler, tasavruyu etmezler, tazim etmezler, hiç bir de şey Onların lafları, fikirleri bu uzatmanın sağlığına bile gelmezler. Onlar hilekar kimkiye benziyor bu meykte, burada ise bütün dünyanın, aslanlarının bağlı olduğu bir altın zincir, bir halka var, bir silçire var. Diğer meşahin silsilleri de mübarek. Hepsi başımızın tacı. Evet. Bu zincirleri, bu halkaları asla katma. Hilekâk cinkiler, evet şu anda bir tasavvurlu zikri, bu büyüklerin yoldan hikâlelerine koparamaz. Kendilerini bu yoldan koparmak, mahrum edenler Allah Allah da ıslah hidayet etsin, etsin. Biz duacıyız ve duacıyız. Ese Ali Efendimiz Hazretleri de, Hadis Hazretleri de edenlerden Ama Haddar Çavuk camette eder ama tam şeratı halim, kılıklık yana Hadis Efendimiz <gülüyor> <aferin gülüyor> Kur'an falan duymuş yani, incelememiş, duymuş öyle. Edeyler Efendimiz bir hoca geldi buraya, bazen buraya, vahiş bir taneyle bildiğin yıkıyor, külüyor, geçiriyor, tam şeratı anlatıyor, sizin dediğiniz gibi bayılıyor. Ama Allah tarafından sizin müritlerinize benden bir size çarpıyor, kürsüden pek çarpmayız aşağıdan. Ne yaptık bu mucizeye acaba? Evet, gelir o dedim size. Sen bana gelir o. Evet, pazarda gördüm baldımanı pazarın. Alplerden <gülüyor> alpleri, alçaklarda alpleri. Bir develiçük, bir nazar. İnnerillahi, cahlen. Allah adı öyle kullarına var. Hadis i şerif. Demne var ediyorum, ne varken, ilah Bin onlardan biri bir kulağı, bir nazar, bir bakış, bir tecerdiği, bir kevetçüyle bakarsak şahil-i yani saadetler, şahil-i saadetler, bir saadetler, daha emel-i ben tatkâmızın. İşte alâb-i emel-i nazarın bir nazar olmuştur. Ali Zahresaz Efendimiz'in bir nazarı. Nazarda şöyle bir baktı, bir kevetçü şöyle, koca alâb-i emel-i yüz kırk okka, yüz kırk okkasa, koca sarı, emel-i maz-i emel Kurbanlıkları öyle düştü yemeğiniz Nerede var şu anda öyle alamet, bir cihanda bulunmadan anlamını veremedi. Hacı Bilal Efendi, o da funda, nakledi. öbür nakledildi, içinde öbür mezarlıktaydı. Efendi Hazretleri, Efendim al abim derdi ona. O da o sahne oturdu, Efendim Baba sonlu oturdu. Ya ona koca müfessir derdi ona. Ve ahzikevah senallahi. Buna bir numara vermedi, koca müfessir derdi. Gel bakalım işte hangi daha iyilik ettiğin gibi sen de iyilik etmiş, kime iyilik etmiş, sen de yetiştirmek o kadar ya. Bu manayı nedir? Zahiri başka bir şey çıkartamaz ki onu da çalgıla çalgıla bak. Bu kadar. Dedim de ben bana Bak sen yoktun de dedi. Hakiki mevcut olur. Allah Teala sana ihsan etti, varlığından sureten bir vücud verdi sana. Vardık verdi sana. Şimdi sen de Allah Teala'yı da bulmak üzere o varlığı tercih edeceksin. Ben yorum edeceksin ya. Ama bu manayı sana edeceksin onun için derdi ki, Halil Ali, Ali Hazretleri, bu kadar mevket medresel Dört meselenin mülküsü ya, kazı kurdat, kadıların ya, kuzat ederim derdi, derşan, mücis, mücağaz, tercih edip Ömer Mesuf Efendi'nin dördüncü sırada yapıyor, birinci devlet. Öyle bir Allâme-i Ama. Ben de Ali Zahmet Hazretlerinde ölü ilimler aldım, öyle tepsiirler gördüm. Hiç mi kitapta ulamadım, hiç mi hocadan duyamadım. Çünkü o reyinde gerekti لَقْدَ الْمُرْطَانَ مِلَّةٍ حَك۪يبٍ عَلِيمٍ Ali Zahmet Hazretlerine mâne muayet okunurdu ya. Yani melekler bu okurlarda onu. Ne demek? Sen Kur'an'ın hakim ve alim katından alıyorsun. Ledin, ledin o demek. Ledin bilmi diyorsun. Yani arada vasıtasın ilim alıyorsun. Bu ayet okunur Ali Zahmet Hazretlerimizde. İşte o adıcın Hicacetnamesinde ya Alameden Efendi Hazretlerine şeydik Hicacet Efendi'dirken ne yazmış oraya? Yalnız ki bu bizden yani yetişti, şimdi bunu elinden tutanlara söz veriyorum. Hiçbir kitaptan okuyamayacaklar, ilk bir kocadan duyamayacakları ilimleri bundan duyacaklar. Çünkü ne? onun usulü o, ona verilen usulü verdi ona. Ondan sonra oldu Alameden Efendi değil mi? Koca Alameden Efendi düştü, ayağı yattı. Sarık bir yere gitti çünkü bir yere gitti. Pazarın ortasında millet yok kocaman. Şey efendi vaiz efendi ne oldu lan, bu hatu var ya? E çarpmadı. <gülüyor> Kevetcük bu. Bir nazar. Hadi kardeşim de, ne de böyle arkadaşsa ya. Ama öyle ağlar, öyle ağ. Bu halalde öyle ağlar der. Ölene kadar. Ben halin ağladık istiklameti babası için, yani ben baba için derdi. Ben hiç azat yerlerim kesildiği yoktur. Demede ayakta kesildi. Bir de deme kesilirken çok ağlar. Hünkarın böyle tilki gibi ağlar derdi. Bilmiyoruz, gazetelerde çok acı almıştı diye derler. Ya o geldi, o baba geldi. Şeyhinin adını duyduğu zaman, azap, adını adını duyduğu zaman nasıl ağlar, nasıl ağlar, acımsın derler. Dersek Allah Allah, bütün şeyi gitti, bütün takatı çöktü derler. Öyle ağlar. Ya, bu ister zahiriyle ilimle olacak işler değil. Kalpten kalbe geliyor. Teslim yetmesinizdir. Bu da ilimle Allah mağazesini kötü ne bir şey etkiyle bırakabilir. Efendim, onun bunun manevi haline itiraz getirebilir bilmem ne. Bunları perde yapmamak lazım. Koçakal itibar ediyor. Sen yine oku oku. Ama koçakal itibar, sağ ol ben bu hareketlerim. Hürmete kalma noktalarına, hemen ayeti yanlışlıkla, hareketi yanlışlıkla... Beni yapma! Manevi evet. olan konu nedir? Seyyid-i Bilâd-i İddâb-ı Aşyid-i Bilâd-i İddâb-ı Aşyid-i Bilâd-i Bilâd-i İddâb-ı Aşyid-i Bilâd-i Bilâd-i Bilâd-i Bilâd-i Bilâd-i Bilâd-i bilâd i i̇ddâb ı aşyid i bilâd i i̇ddâb ı aşyid i bilâd i bilâd i i̇ddâb ı Esfendi diyor, esfendi. Siz o zaman diyanetine mevzulikten atardınız. diyor. Hani çok kaliteli bir yerde mevzul olsa ediyor. Diyanetine bu ne ya, daha Ama ne daha başlıyor. Esfendi Hemen sallallahu aleyhi ve sellem. Biladin seni Allah'ın e o zaman nedir burada mevzu? Mevzu kalptir. mevzu ruhtur, mevzu ile irtibattır. Ama bu demek değil ki zahirelim o zaman. Zahirende yani mümkün mevzube dikkat edelim ama ağlamlığı kalbe manevi hallere verelim, güzel ahlakın ahlakı tezkiye, kalbi tasfiğe, efendim bu büyüklerin hürmetine Allah'a bizi lütfu kelebiyle şu mübarek pekarda, şu mübarek tekkede orada ne meşahit geliyordur, orada zikirlerde, kâgir binalarında orada Buhar'a ve Şahit'in geliyorlardı değil mi? Buhar'a ve Şahit'in ben, de tamı benzeri, benzeri, benzeri, benzeri, benzeri, benzeri, benzeri, benzeri, benzeri, benzeri, benzeri, benzeri, benzeri, benzeri, benzeri, Ömrünün e baharatı işte Yusuf Hemedani'de hep buraya geliyorlardı, kalp böyle. Ya efendim oma görmüyoruz. Başka bir kelebi ne bismi var ya o arazlarda? Efendim Aleyküm Ali Neyse bir şey diyebiliyor ona falan bir şey göstereceğim Orada bir de baktım tüm meşahat indi geldi de kalp Her kalp-i okuyan birinin birinin önünde oturuyor bir ya Allah'tan biri gibi. Hepsi. Sander Sübşah'ın arşıvan hazretleri hala bir, bir evet. nazarın önüne geldi dedi, bu alakalı olmalı siz sebebciz O şey, Naksikan abdur, etmendi deyip derken o zorlarda görürken, abimizin altı şey baba, bir fırladı, Bina kuruyordu, zaten çok ağır, havaya mı Yani niye bekliyorum? ben mağlun diye. Dedim, hemen, işte abi şehrin mi, abi zahrendi, abi şehrin değil mi? başka bir kemene geleceksiniz, sahibi lazım. <gülüyor> yani böyle yetiştiriyorlar, böyle umurlu öğretiyorlar. Orada, biliyorum sana, orada nereye azaltılar, ne şeyler. 40 kişi mi, kaç kişi girdiklerdi efendi baba. Yemeklerimiz azaltılıyor, azaltılıyor, azaltılıyor. İki zevkine gidiyor ilk tane. Savuk da yok. İne, ine, ine, ine arkadaşlar dediğim gece dinlenci diye başladı. Şeyh Efendi buraya eve gidiyor. Arkadaşlar dediğim ki, biliyor musun? Müfessir, muhanefif falan o zaman. Ama girmişler şeye, içine etmişler, riyazata. Ben çıkartıyordum <gülüyor> ama, efendi o dönelim. çok zor vardı. Hani çok külü bu. Yani yemek ihtiyacı en fazla var ama sabretti böyle amışverişlerim. <gülüyor> <size>. Amışverişlerim <işte, gülüyor> amışverişler gece vakti o bir bu yerlere gidiyorlar, kapıları çalıyorlarmış ekmek dinleniyorlarla az bir şey kaçak yani şerifden amelsiz ne Neler olmuş <gülüyor> yani? İnsanlar kolay mı bulmuş ettin amışverişlerim? Işte. Allah'ın yolu kolaymış. Şey. Ne ne zorunlu var. Bize şimdidir, şimdidir, şimdidir Yeri içindir, fazla yemeğin diyor, muhtevi yemeği de bir şey? Öyle mi oğlum? Neden ya bunlar sizlere? Bunun kadar muazzam bir güzeli, eşsiz şey sebebiği. Yani hakikaten bu yolda da adam olamazsan ahirette iyi sona gelmez. İyi sona. Mutlaka yolunuzu bulmuşuz, İnşallah ismini rafa dile. Birisini hakkıyla oynayan, buyurduklarını yapan çalışan, yapamazsa istibare dile. Ne malı istibar. Bu kanunların tepisine örleneler indir derdi. Kalkas Allah'a tövbe. Yani siz demek Kötümüz yok dermis, kötüümüz yok dermis. Ha kader mi olmuyorsun? Yani adam vurdu, bedeniniz neredesin? Olabilir yani, bedenlik kumar ediyorsun. Aa, bakıyorsun, yine öbürlerinde yep dediğin adam kayın inkar ediyor. Oradan iki adam oturuyor, öbürü daha harcıyor, öbürü irancı oluyor, öbürü, öbürü şık şey oluyor. Yine bu adamın adamı en kötüsüne, en vurduğuna bakıyorsun, en üstlerden iki kader ya. Düşün, i̇şte bu çok büyük belameti var mesajından. Allah kahle efendi hazretlerimize hayırlı bereket kurduğu öbürler yesan edin onun zaman zamanında bugün şeruatı sünnetin dünyayı yayılın ihya olduğunu bize görmeyi lazım amin, amin. ziyaretlerimizi kabul eylesin amin. huzurlarında layık edeblerle bizi mezgep eylesin amin mutlaka bu aniyetten haberleri var kim ziyaret ediyor kim selam veriyor kim Mevla'dan istiyor onlar aracı ediyor tevzül ediyor onlarla fevla'ya tevzül ediyor bu zatlar hepsinden haberdar görmeyansınız Efendi Hazretleri'ne, Alaaddin Efendi Hazretleri'ne kim verdi? Kim verdi? Kalk sene sonra? Evli sene sonra. Ne dedi Alaaddin Efendi Hazretleri? Kalk ve sene evvel ölmüş Şeyh'im, bugünkü gibi, yanında durduğum günkü gibi, dağdadır, capcanın önüme çıktı. Hatta biri var, Yahu Selim'e giderken namaza çıktı. Yani o arka kapıdan tekrar Yahu Selim'e giderken Şeyh'im önüme çıktı canlı ve işte bu emanet, efendi hazretleri gösterdiği bu asker var emanet, onu kelam hiç birbirini tanımıyorlar, etmiyorlar şu manevi halleri var Ne ne nereyden nereyden çarşambalar var burası vardırma, efendi hazretleri okudur. Bu kadar meseleleri şu anda efendim, hiç irtibat kuramayacağın konuları meşarif nasıl takip ediyor, nasıl kabirlerinden tasarruf ediyor, diriden fazla tasarruf ediyor, ve onu onur yağda görüyor, onu onunla buluşturuyorum. Ama mevzun evlenmiş diyor yine, Efendimiz Hazretlerimizin gözlerinin farkında evet. Ne diyor bunları? Ben alim, evliya haylanıyım. Ne zaman bir memleketemizsem sorardım, ölü veya diri, evliya Allah'tan kim var ziyaret edeceğim? Yani, ölü veya diri. işte aldı beni diyor birisi, Gecildi arızalarını kabrine. İşte seni evliler. Gecildi kabrı Ne dedi diyor? Bak ondan ortada kuralım. Hayatı yazıyor. Öyle ben bana anlattı, Medine yolunda anlattı, gidene kadar Medineye bir kere yan yana yürü, konuşacak anlattı böyle. Gelir diyor, kabir şerefe Aziz abi ben buraya alim hafız olarak geldim. Kardeş Muracatet ilk geldi, ben bu baştan kadar. Ama baksana manevi hallere bak. Diyor ki, ben buraya alim ilmiyle geldim, habbursunluyla geldim. Ben muhbur var. Bana imet. Bu şeyin buna acad ettir diyor, bak aldılar elini, kimin elini birleştirdiler, silsileye, harika ettiler, birleştirdiler, ne büyük insan oldu, bize nimet oldu, veri nimet, oldu, bütün. Ama burada da Ali Zahmet Hazretlerinin hakkını da unutmayalım, büyük hakkı var üzerimizde, bütün bu buluşma vesilelerimiz bugün ele sürdetecek, bugün bu şeyleri biliyorsak, yani ahirete şey karşı intikap biz ne olduk? Ya biz helal konuştuk biz. Biz bir şey bilmiyorduk ya Allah'a, fena bir şey bilmiyorduk ya, afirette. Bilenler ne de görüyoruz ya? İlahiyatı bitirsen ne olur? Adam kaderi hikâre hadisi hadis Vesilik diyor. bilsek ne olur öyle bilsek olur. Bugün şu itikazımızı ve yarın <gülüyor> ahirette ebedi buluşumuza vesile olacak bildiğimiz şu elisinin itikazı dahi bütün bildiklerimiz, zahmetlerimi hadis ahmetli asetlerimizin burada payı var ve hissesi var. Allah Teala'yı um, şah eylesin. Amin. Kavdül Nuhd eylesin. Derecesini ahi eylesin. İmmetlerin üzerinde dahi eylesin. Dünya dayımetlerinden ahmetlerinden şefa şefaatlerinden mahrum etmesin. Amin. amin amin amin. Ben burada onay kaldım cezaevinde. Bu bandırmada bu cezaevindeki sıkıntı dünyada bir yerde çekmemişim. Çok zor zaman, 28 Şubat'ın hapishaneleri şiddeti gibi değil. O yüzden zor tek başına kaldım ama bu mübarek zatın lafutasıyla kaldı. Devamlı lafutaya ekledim. Şefazen izniyle. O lafutalarından, yani Samus'un burada muhafeshalenin arası öyle yanım oldu ki Gözüm mevapetim, arası efendim yanımdayım. Hep buranın hayaliyle, buranın lafutasından falan öyle atladık. Yoksa kafadan Aysel aklını sıyırabilir yani. Yalnızlık zor bir şey. Ayla ağrıca, ya, yanlid, yanlid, yanlid, baskı altında zor. Aa, bu evriya Allah'ın immetiyle, onun için bastırmanın mutatını kaygı etken de bende bir şey var, kağıtınası var, oran mutatı o için naş olmuştur. İnşallah Allah Teala Hazretleri tebek günlerine mazal edesin, hep mazal ona göre ziyaret ederiz, ona göre biz ilmimizle gelmedik, takvağımız yok, bir şeyimiz yok, sıfırız, boşuz, himmet kurulur, elimizden kurulur diye duracak ederiz. Allah Teala dostlar bizi mahrum etmeyeceklerdir. İnşallah Allah.